Bismillahirrahmanirrahim Sabır kelimesini buraya kadar işledikten sonra kardeşlerim hem lugavi hem ıstılahi manalarını işledikten sonra şimdi gelelim imanla sabrın ilişkisine. Nasıl ki doğruluğun hem kalpte hem dile hem de azalara tezahürü varsa Muhakkak ki sabrında imana nedir? E, tesiri vardır ve sabır da imandan ayrılmaz bir parçadır. İç içerdir. Yani aynı zamanda da imanın bir meyvesi diyebiliriz. İman eden insan imanının pratiğini yani tezahürünü ortaya koymak zorundadır. Bu ise ancak sabırla, azimle, kararlılıkla ve mücadelede sürekliliği gündeme getirmesiyle mümkündür. Bir yandan insan nefsin istek ve arzularını bastıracak, diğer yandan da imanının gereği gibi ne yapacak? Amel edecek. Yani biraz önceki vermiş olduğumuz ayet-i kerimelerde dikkatinizi çekerse dilleriyle iman ettiğini iddia edecek, denenmeden cennete girecek. Bu mümkün değil dilleriyle iman ettiğini söyleyen her insan muhakkak denenecek ve imtihan edilecek ve imanın gerçekten gönüllerinde iktidar mı değil mi? Bu da cihatla, sabırla bu aracılıktan ortaya ne yapılacak? Çıkartılacaktır. Ve Allah'ın yeryüzündeki ayetleri müminin kalbini ürpertecek ve nimetlerin karşısında sabırla birlikte şükrünü de Eda edecek ki cenneti kazanabilirsin. Yoksa bu mümkün değil. Kendilerinden önce yaşayan insanların başlarına gelen şeylerle deneneceğinin bilincinde olacak. Ve aynı şeylerin kendi başlarına da geleceğini ne yapacak? Hesaplayacak, kabını hazırlayacak ve sabredecek ki ancak iman ehli olduğunu ne yapsın? kanıtlayabilsin. Ancak buna da azim ve kararlılıkla, sabırla mümkündür. İşte bunlar, bela imtihanı karşısında denenme ve sabretme, bunu başarma, Allah'ın sevgisini kazanma ve karşılığı da ancak cennetten mümkündür kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, siz geçmiş ümmetlerin başına gelenler, geçmiş ümmetlerin başına gelen sizin de başınıza gelmeyecek zannediyorsunuz? Onlar ne diyorlardı? Allah nerede? Allah'ın yardımı nerede? Muhakkak bu da sizin başınıza ne yapacak? Gelecek. Muhakkak gelecek. Bakın ayeti kelimelere baktığımızda nice peygamberlerle birlikte birçok bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne bir gevşeklik gösterdiler ne de boyu bildiler. Allah sabreden beni diyor. Alimran 146'da yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri belirtip ayırt etmeden cennete gireceğini zannettiniz Alimran 142'de ey iman edenler herhangi bir topluluk ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çokça zikreden ki başarıya ulaşasınız diyor. tamam bir hadis-i şerifte Sabırla iman arasındaki ilgi bedenle baş arasındaki ilgi gibidir demiştir. Ali Tekrarlıyorum hadisi. Sabırla iman arasındaki ilgi, herkese dağılıp ben yemeyeceğim. Bedenle baş arasındaki ilgi gibidir diyor. Ve sabrın imanla ilişkisine baktığımızda Asıl suresinde geldiği gibi asra yemin olsun ki insanlık hüsrandadır. Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Bakın bu surede kurtuluş için birbirinden ayrılmaz dört tane güzel özellik sayılır. Bunlar tek olarak yalnız başlarıyla birbirinden tümüyle bağımsız bulunması mümkün değil Bulunursa eksik ve yarım olur. Sabrın da imanın bir gereği İman etmenin zarrı bir neticesinde sabır olduğu ne yapıyor? Ortaya geliyor. İkisi de birbiriyle neymiş? Çok çok alakalı. Evet. İslam'ı hareketle mücadelede de sabrı gerektirir ki Allah'a iman ve onun yolunda mücadele etme insanı sabredenler arasına dahil eder kardeşler. Sabır, dinimize ve kendimize karşı gelişen Tüm olaylara karşı direnme, böylece ruhen ve bedenen huzur bulmaktır. Dünyada en çok sabra ihtiyacı olan ise, mücadele içerisinde olan İslam'ı hareketi neferleridir. Yani ne kadar mücadele ile iç içesin, sabırla da nedir? O kadar karşı karşıyasın, tadan insansın. Ve Allah kendi yolunda mücadele edip sabredenleri ne yapar? sever ve ödüllendirir. Ve ayeti kerimeye baktığımızda sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle iman ettikleri zaman onların içinden emrimizden doğru yola ileten imamlar gönderler kıldır. Diyor. Yani siz ne kadar sabırlı, ne kadar Rabbinizin emirlerine sarılırsanız Allah da sizin içinizden sizleri yönetecek, sizleri çekip çevirecek, dininizi öğretecek ne yapar? imamlar gönderir diyor. Demek ki kardeşlerim toplumsal değişimin gerçekleşmesi için mücadele etme her Müslümanın görevi. Bunun için de sabır ve azim gerekir ki, bunun için de sabır ve azimde mücadele edebilmek için insanın Allah'ın dinini çok çok iyi bilmesi. Ve bu noktada düşünün, Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok kıssalar var ki, bu kıssaları yani peygamber kıssalarını teker teker okuduğumuzda bunların hepsi bize birer birer ne yapar? Örnekler teşkil eder. Düşünün bir Yusuf Aleyhisselam'ın demin mevzunun içinde işlediğimiz Yusuf Aleyhisselam'ın bir kuyuya atılması, kuyudan bir köle diye çıkartılıp satılması, ondan ona elden ele geçmesi, iftiraya atılma uğraması, hapse atılması, yıllarca hapiste kalması, sonra çıkması ve sabretmesinin karşılığında yönetici pozisyonuna düşmesi, kendisine zulmedenlere dahi merhametli davranmasına kadar ne yapabiliyor? Geliyor. Bakın bu kıssadan hür olan birisi köle olabiliyormuş. İnsanların içinde eşya gibi satılabiliyormuş, iftiraya uğrayabiliyormuş, hapse girebiliyormuş. Yani sonra çıkabiliyormuş, şöyle şöyle olabiliyormuş. Bu ne yapıyor? İnsanın yaşantısında bir kolaylık ne yapabiliyor? Sağlayabiliyor. ve Yeryüzünde bir İbrahim Aleyhisselam gibi kavmi taşlıyor, babası taşlıyor, tek başına kalabiliyor, canına kastediliyor, ateş yakılıp ateşe atılabiliyor ve neticede yine ateşten kurtulabiliyor. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı diğer peygamberleri teker teker böyle kıssalarını okursak bunların hepsi bize bu hareket metodunda ne yapıyor bir örneklik teşkil ediyor düşünün Firavun bir rüya görüyor rüyasını yorumluyor ve doğan erkek çocuğunun saltanatını son vereceğini yıkacağını görüyorlar doğan bütün erkek çocuklarını ne yapıyor canına kıyıyor bir çocuk kurtuluyor o da kendi sarayında büyüyor ve hakikaten de korktuğuna ne yapıyor uğruyor bunlar bizim için bulunmaz örneklerdir yani bu mücadelede Allah'a imanda Ve Allah yolunda mücadelede kendi nefsimize ne yapmayacağız? Bakmayacağız. Bu nefsi zorlayan, güç veren de yine Allah'ın kitabında bizlere verdiği örneklerdir. Ve toplumun değişmesinde, gerçekleşmesinde nasıl ki kafirlerin, tagutlu sistemlerin, şeytanın etkisi varsa, düzelmesinde de muhakkak Allah'ın dininin vahyinin nedir? Etkisi olacak. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, davete başladığında o toplumu şöyle bir ele aldığımızda ticaret iflas etmiş. İnsanlık iflas etmiş. Yani fuhuştu, kabileler arasındaki kavgaydı, kan dökmeydi, her şey ne yapmış? İflas etmiş ama böyle bir yerde bir kişi sabırla ne yapıyor? Çalışmaya başlıyor. Ve o sabrın 10 sene sonra meyvesi ne yapıyor? Veriyor ve 10 sene sonra devlet şeyini bazına ve yeryüzüne tamamen yayılmasına ve insanların ferç ferç bölük bölük İslam'a girmesine sebep oluyor. Bunların hepsi nedir? Sabırlandır. İstese Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu 10 yıllık davetinde ilk başlarında savaş yapacak kaç tane ortam vardı öyle değil mi? Ama bunların hiçbirinde ne yapmadı? Yeltenmedi, hicret etti, gücünü kurdu, devletini kurdu ve ondan sonra Allah'ın emriyle yapacağını yaptı. Yani mücadele yolu sabrı direnmeyi zorluklara katlanmayı acıları yüklenmeyi gerektiren bir yoldur. Bu yolda rahatı refahı hiçbir zaman insan ne yapamaz düşünemez. Evet. Birinci yol örnek olmaları için gönderilen peygamberler yoludur. Ve i̇kinci yolsa bencilliği seçme Ruhbanlığı seçmede rahiplerin yoludur kardeşlerim. Evet. Bela ve musibetlere katlanma, onlara karşı direnme, hedefini gerçekleştirebilmek için kararlı olmayı gerektirir ki, bu sebeple hareket içerisinde olma, yola koyulma insanı ne yapar? Sabırlı kılar. Evet. Allah hepimizi affetsin, mağfiret etsin. Belki de sabrın kardeşlerime en güzel belirtisi ve etkisi, insanı darbelere karşı yenilgi ve teslimiyet psikozuna itmemesi ve sürekli mücadele azmi vermesidir. Yani bunun etkisi budur. Mesela bugün bakın İslam adına hapse giren insanların çıktıktan sonra tamamen böyle e, köreldiğini, yıldığını görüyorsun. Ama Allah davasına girmeyip de böyle batıl davalar için içeriye giren insanlara bakın. Onlarınsa böyle kedi girip panter çıktıklarını görüyoruz. Halbuki İslam davasında olan bir insanın hangi şartlarda olursa olsun azmini, gücünü ne yapmaması, yitirmemesi gerekir. Yani başa gelen, yaşadığı olay her ne olursa olsun onun hiçbir zaman gücünü kırmaması gerekir. Bakın Bedir Savaşı'nı düşünün, Huneyn'i düşünün, Uhud Savaşı'nı düşünün, geçmişte sahabelerin başına gelen birçok şeyleri düşünün, bu onlara her zaman ne yapmış? Güç vermiştir. Ve sabır insanın içinde var olan fakat fark edemediği gizli güçleri açığa çıkarmasının adıdır kardeşlerim. Bir başka deyişlen, sabır insanın kendi benliğini bulması, özünü keşfetmesidir sabır aynı zamanda da insanı Allah'a yaklaştıran en güzel hasletlerden bir tanesidir bakın Allah Azze ve Celle diyor ki kitabında nice az sayıda birlik vardır ki Allah'ın izniyle çok sayıdaki insanları garibe çalmıştır Allah sabredenlerle beraberdir ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır bize cesaret ver ki tutunalım kafir kalma karşı bizlere yardım et Evet, demek ki sabır İslam'ı mücadelede üstlenilen bir tavır. Ve Allah Azze ve Celle'nin kitabında da İnşirah Suresi'nde de dediği gibi her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Muhakkak ki diyor her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Yani sabret. Başa ne gelirse gelsin bu seni ne yapmasın? Çözmesin, yıldırmasın. Muhakkak kazanacak sensin demek ki İslam'ın her alanında kişinin sabırlı olması gerekir aceleyle hareket etme insanı, müslümanı ne yapar? bozar tebliğci, aceleci olmamalı tebliğde sabır ve sebat göstermesi ve gördüğü ezalara sabretmesi ve nefsi davranmaması lazım öyle olur ki misal birisi gelir, bir mesele sorar Hemen herkes atlar, ona cevap vermeye çalışır. Halbuki bıraksalar, o soru soranın derdinden en iyi ne yapar? Alim olan insan anlar, öyle değil mi? Soran insan o an kafasına takılmış, sormuştur. Ehil olana sormuştur, sana da sormamıştır. Ehil olsan zaten o sana soracak. Ama ehil gördüğü birine sorduysa, bir başkasının cevap vermesi, acele etmesi, o soru soranla soracak sorulan arasındaki ilişkiyi bozduğu gibi karşıdaki insanın verdiği cevap da onun anlayışını ne yapar? Tamamen köreltebilir. Onun için davada da tebliğde de acele etmeme, teenniyle hareket etme her zaman hayır kazandırmıştır. Ve her türlü ezaya, yalanlamaya, dövülmeye ve Allah için sabırda adeta yarışmak gerekir. Sabreden tebliğciler ibadetlerde de İhmalkar olmamak için sabra yapışırlar, sabırda da adeta yarışırlar. Çünkü şeytan insanı amellerini süslü göstererek amellerde de ne yapar? İnsanı zafa düşürebilir. Her ne konumda insan olursa olsun amellerde iştiyaklı olması gerekir. Ve ayet-i kerimede de geldiği gibi her zaman... Allah'a dua etmek gerekir. Allah'ım ayaklarımızı kaydırma. Bizleri metanetli kıl. Kafir kavme karşı bizlere yardımcı olur. Evet. Gelelim sabrı tavsiyeye. Burada da yine Asır suresi bizim için örnek teşkil eden bir sure. Allah Azze ve Celle asra yemin olsun ki bütün insanlık nedir? Hüsranda. Burada bütün insanlık hüsranda derken yaşadığımız ortamı mı kastediyor yoksa bütün? Bütün insanlık hüsranda. Sadece birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Demek ki bu çok çok önemli. Hüsrandan, zarar ve züyandan kurtulup dünya ve ahirette peşin olmak istemeyen asır suresinin bu özelliğine ne yapacak? Sahip olması gerekiyor. Bu da neymiş? İman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye etmez. Yani bu surede alacağımız nedir? Dört tane özellik var. Asra yemin olsun ki bütün insanlık hüsranda, ancak iman edip salih amel işleyenler ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Yani dört özellik bütün Müslüman'ın ne yapacak? şiarı olacak, özelliği olacak, iman edecek, salih amel işleyecek, birbirine hakkı tavsiye edecek ve sabredecek. Aynen Allah Resulü'nün dediği gibi her kim diyor bir münker görürse ne yapsın? Zale etsin. Yani hakkı sabret, tavsiye etsin ona. Ha karşı dahakinden birçok şey gelebilir, sabretsin. Onu da sabretsin. Demek ki bu dört özelliği taşıyan insan kurtuluşa eren insandır. Evet. Tabii. İman edip inancını hayata salih amel olarak uygulayan müminin bencillikten kurtulup kurtuluş reçetesini de başkalarına ulaştırması gerekir. Ama burada şurada bir gerçektir ki hakkı tavsiye etmek insanlardan her zaman kabul görmez. Yani nefisler her zaman hakkı ne yapmaz? Kabul etmez. Bu da azmedilmesi gereken noktalardan. Özellikle batıl yollardan menfaat edinip çıkarları batılın devamına bağlı olanlar hakka karşı tepkide bulunur ve hakkı tavsiye edenleri susturmanın, durdurmanın yöntem ve çarelerinde ne yaparlar? Ararlar. Bu da hemen hemen her zaman güce başvurma, zorbalıkla gündeme gelen meselelerdendir. Evet. Demek ki iman edeceğiz, salih amel işleyeceğiz ve birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye edeceğiz. Sabır bu kadar önemli ve gerekli kardeşlerim. Ayrıca Asır suresinde sabırla ilgili başka bir özellik daha dikkat çekiliyor. Hakka davet üzerinde bulunan şahsiyetler birbirleriyle de yardımlaşmalıdır. Allah Azze ve Celle'nin Enfa Suresinde buyurduğu gibi unutmayın ki diyor, sizler birbirinize hayırda ve iyilikte yardımlaşmak zorundasınız. Birbirinizin kardeşlerisiniz. Unutmayın ki diyor, kafirler de birbirlerinin dostları ve birbirleriyle ne yapar? Yardımlaşır diyor. Burada da hakka davet üzerinde bütün şahsiyetler birbirleriyle yardımlaşma aralarında bir bütünlük sağlamadır. Bu hakkı temsil etme yönünde planlı bir faaliyet yürütme ve bu faaliyetin neden olacağı zorluklar karşısında da kararlı direnişte birbirine yardımcı olmakla mümkündür. Bu olanda, alanda zorunlu olan kararlılık ise Ancak ve ancak sabrı sürekli ve karşılıklı hatırlayıp birbirine tavsiye etmekle mümkündür. Ama elbette bu iş olsun türünden bir tavsiye değil. Gereken sorumlulukları yerine getirip eldeki tüm imkanları kullandıktan sonra gelişmelerin sonucunu Allah'a bırakır. Allah'a bırakıp bu sonucu büyük bir kararlılıkla beklemek için ne yapacaksın? Sabredeceksin. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam, çünkü zafer diyor ancak sabırdadır diyor. Sabredilen şey bakımından da sabır üç şeşittir kardeşlerim. Birincisi Allah'a ibadetlere sabır, günah işlememeye sabır ve Allah'ın sınavı, sınavı olan üzücü olaylara karşı sabır. İlk ikisi kulun kendi iradesiyle yapacağı işlerle ilgili sabırlardır. Üçüncüsü ise kendi iradesi ve eylemi dışında olaylara sabırdır. Bakın hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sabır diyor, üçtür diyor. Musibetlere karşı sabır, taatta kullukta sabır, günah işlememekte sabır. Kim kullandı? kaldırılıncaya kadar musibete güzelce sabrederse Allah ona 300 derece yazar. Her iki derece arasında sema ile arz arasında mesafe kadar yücelik vardır. Kim de taatta sabrederse Allah ona 600 derece yazar. Her iki derece arasında arzların başladığı hudutla arzların bittiği son nokta arasında mesafe kadar yücelik vardır. Kim de günaha karşı sabrederse Allah ona 900 derece yazar, 2 derece arasında arzların hududu ile arşa kadar olan mesafe arasında yücelik vardır. Evet, ibadet, kulluk. Kul, ibadetler için sabra muhtaçtır. Çünkü nefis kulluktan hoşlanmaz. Her zaman Allah'a boyun eğme, insana ne yapar? Zor gelir. Ve liderlik ister. Hatta Rab'lık ister. Aynen Firavun'un gibi bensin ilahınız değil miyim dediği gibi en üst makamda sözünü bile açığa vurup ilahlık davası ne yapabilir? Güdebilir. Her nefiste gizli olarak bunlar bulunabilir. Bundan dolayı kulluk nefse güç gelir kardeşlerim. Allah hepimizi kendisine layıkıyla boyun eğenlerden eylesin. İşte bu yüzden Rabbimiz mesela Nisa suresinde onlar namaza kalktığında üşenerek kalkarlar. Allah'ı çok az zikrederler diyor. Yani namazdaki nifak alametlerini gündeme getiriyor ki bazı ibadetlerde insan tembellikten ne yapar? Hoşlanır. Nefse bunlar ne yapar? Güç gelir. Ve namaz ibadeti insanın üzerinde nedir? Çok çok önemlidir. O insanı her türlü fahşadan ne yapar? Korur. Namazın düzgünlüğü, vaktinde kılınması, cemaatle kılınması, Allah'ın emrettiği şekilde yerine getirilmesi müminin nedir? Alametlerinden sayılmıştır. Ama bunu yerli yerince yerine getirmeme bu da nedir? Kişinin yaptığı amele göre birçok isim almasına sebep olmuştur. Bazısı da cimriliği sever. Bu zekat vermez. Zekat kendisine ne yapar? Zor gelebilir. Ve kiminden de her iki sebepten dolayı hoşlanmaz. Kimi haçtan hoşlanmaz, gitmez. Demek ki ibadetlere sabır, zorluklara ve güçlüklere sabretmek gerekiyor Allah'ın rızasını kazanmak gerekiyor. Yine kul günahlardan uzak durmak için de sabra ihtiyacı vardır kardeşlerim. Nefse en güç gelen sabır da Alıştığı günahlardan vazgeçmeye sabırdır. İnsan öyle alışmıştır ki bazı günahlara bunlar bir de arzuyla hevayla birleşti mi onu bırakmak insana ne yapar? Çok zor gelir. Günümüzün belki de en rahat işlenen günahlardan birisi nefse de hevaya da kolay gelen nedir? Ha? Hem de insanların içinde çok rahatlıkla böyle birbirlerine de böyle sanki çok güzel bir şey ikram eder gibi ceplerinde de taşıyarak böyle. Nedir? Sigarayı insanlar çok rahatlıktan içebiliyor değil mi? Ve birbirlerine de sanki zemzem hurma ikram edermiş gibi insanlar ne yapabiliyor? ikram edebiliyor. Bakın bunlara karşı da direnme, sabretme de yine çok önemli unsurlardan bir tanesi. Allah bu kardeşlerimize de yardım etsin. Bu arzu ve alışkanlıklarından kurtarsın. Eğer masiyet yapılması kolay bir iş ise buna sabır daha da zor olur. Mesela dili gıybetten, yalandan amelleri riyadan üstü kapalı ve açık biçimde kendini övmekten ve benzeri günahlardan da sabır böyledir. Demek ki günah işlememeye de insanın sabretmesi gerekiyor. Ve yine Allah'ın sınavı olarak, imtihanı olarak, üzücü olaylara sabır. Bu sabır da iki çeşittir kardeşlerim. Birincisi, insanlardan gelen ve savması çok zor olan eziyetler belalardır ki, halkın kendisinin aleyhinde konuşması, kendisine iftira etmesi, hakkını gasp etmesi ve benzeri şeylerdir. Sahabelerden biri, kişi eziyette sabretmedikçe, iman yolunda işkenceye katlanmadıkça adamın imanını iman saymazdık demiş. Çünkü bu peygamberlerin sabrıdır ve onların şöyle dediği nakledilir. Allah Azze ve Celle diyor ki biz sizin bize yaptığınız eziyet işkenceye sabredeceğiz. Tevekkül edenler, müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eşine zina isnadında bulundular ve birçok insan bunu ne yaptı? Konuştu. Hatta sahabelerin arasında bile bu ne yapıldı? Dolaştı. Allah Azze ve Celle kitabında bunu duyduğunuzda bu apaçık bir iftiradır demeniz gerekmez miydi diyor. Yani buna bile sabır azmedilecek nedir? Olaylardandır. İkincisi ise kardeşlerim, savması kulun elinde olmayan Allah'ın imtihanıyla ilgili musibetlerdir ki bu da bir insanın çok sevdiğinin ölmesi. Eşinin, annesinin, babasının, çocuğunun veya hocasının veya kardeşinin artık her neyse bu da nedir? Allah'ın bir imtihanıdır ve olacaktır. Bu sabırda ilk andaki sabırdır. Sabredip ve Allah'tan geldik yine Allah'a dönücüleriz demedir. İsyana veyahut yaka paça yırtmaya, ağıt yapmaya insanın gitmemesidir. Ve bunun yanında bir malın telef olması, bir hastalığın gelmesi, kişinin sakatlanması vesaire yani Allah'tan gelen bir imtihanda da kişinin ne yapması? Sabretmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de İbn Abbas'tan gelen bir sözde kardeşlerim, sabır üç çeşittir diyor. Allah'ın farzlarını yerine getirmeye sabır musibetin ilk anına sabır ve Allah'ın imtihanına sabır. Bu son sabır çeşidi başka şeylere sabırdan daha zordur ki buna ancak peygamberler dayanır. Bundan dolayı peygamberimiz Ya Rabbi Senden bana dünya musibetlerini küçültüp kolaylaştıracak bir yakın istiyorum diye dua etmiştir. Evet. Unutmayalım ki kardeşlerim belalar ya kulu olgunlaştırma Ya da günahlarından temizlemek içindir. Demin sohbetimizin de başında dediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminin diyor gerek nefsinde gerek malında, gerek eşinde gerek çocuğunda ölene kadar bela ve musibet ne yapmaz? Eksik olmaz. Ve yine zikrettiğimiz rivayetlerden bir tanesi müminin bir ayağına bir diken dahi batsa, başına gelen bir tasa, bir ağrı onun günahlarına nedir? Kefaret, onur diyor. Demek ki belalar da ya kulu olgunlaştırır ya da günahlardan ne yapar? Temizlemek içindir. Rabbimiz subhanahu ve teala başınıza gelen her musibet ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. Allah çoğundan da geçer demiştir şuura oturda. ve vesselam mümin kula isabet eden hiçbir hastalık tasa Ya da küçük bir olay yoktur ki Allah o musibetine kulun günahlarından bir kısmını silmesin. Sadece burada dikkat edilmesi gereken neymiş? Sabır. Evet. Yine kim bir kötülük yaparsa onunla cezalandırılır. Nisa 123. ayet indiği zaman Allah kendisinden razı olsun. Ebu Bekir demiştir ki bu ayetten sonra insan nasıl sevinebilir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah seni bağışlasın ey Ebubekir hasta olmuyor musun? işte bunlar hep günahların cezalarıdır buyurmuştur evet kim başına gelen musibete Allah'ın buyurduğu gibi inna lillahi ve inna ileyhi racun deyip sonra Allah'ım bu musibetten bana sevap ver bunun ardından bana hayır ver aldığın nimetin yerine daha hayırlısını ihsan eyle diye dua ederse Allah öyle yapar diyor. Bunu İmam Müslüm kitabı cenayizde naklediyor kardeşlerim. Evet. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki kul sabırlan her noktada ne yapacakmış denenecek. Allah'tan her zaman sabır ve yardım denenecek sabrın kendi nefsiyle değil Allah'ın yardımıyla olduğunu bilerek. Çünkü Allah Azze ve Celle sabret senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyla demiştir. Ve kardeşlerim Allah kula sabır vermezse kul da ne yapamaz? Sabredemez. Yine kul başka bir gaye için değil sırf Allah'ı sevdiği onun rızasına erebilmek için sabretmeli. Sabrı da ancak Allah için olmalıdır. Unutmamak lazımdır ki Allah için sabredenler iki cihanın izzetine ermişlerdir. Zira onlar Allah'ın beraberliğine kavuşmuşlardır. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında Allah sabredenlerle beraberdir buyurmuştur. Evet. Bugün konumuz sabırdı sabrı bu şekilde e, noktalıyoruz. Sabır bu kadar önemli onlardan bir konudur. Allah Azze ve Celle bizleri sabreden kullardan eylesin. İsyana, edepsizliğe varmayan, her türlü bela ve musibete sabreden samimi kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizlere dayanma her darlıkta, yoklukta e, sabretmeyi acıya katlanmayı Ve Allah'ın emir ve yasaklarını tatbik ederken bizleri güçlü ve dirençli kılsın, iştiyaklı kılsın, severek ibadet eden sanmı kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizlerden sudur eden hataları bağışlasın. Çünkü Rabbimiz bağışlamayı sever. Allah bizleri affetsin. Subhaneke, Allahumme, ve behamduke, eşeden la ilahe illa ente, estafurake, ve ete, velhamdullahi, rabbi alemmun. Evet, biraz esnligere, inşallah, derde se başlar.